Allah istese eşitliklerin olduğu bir dünya yaratamaz mıydı? Her şeyin, herkesin eşit olduğu bir dünya. Dünya sıra dışı bir yer değil mi? Yukarı bakıyorsun bir anda ışıltıyarak göz kırpen güneş, diğer yanda pamuk tarlasını andıran bulutlar. Başını kendi hizana getirdiğinde ise... Gece parıldayıp sönen binlerce irili ufaklı yıldız gibi yanından gelip geçen insanlar. Kimi gülümsüyor çok mutlu, kimin ise derdi yüzünden okunuyor. Yoldan arı vızıltısını andıran bir sesle geçen arabalara bakıyorsun. Kimi nasıl da güzel, çok bahalıyım ben diyor. Kiminin egzozunun dumanıysa tamir ettir beni diye bağırıyor binalar görüyorsun uzun kısa eski yeni binalar kimi evlerin bahçeleri ah be keşke dedirtiyor kimi evlerin dış görünüşü Allah burada yaşamak zorunda olanların yardımcısı olsun diye dua ettiriyor neden diyorsun içinden neden herkes aynı imkanlara sahip değil neden eşit değiliz mesela benim boyum oldukça uzun onunki niye kısa benim gözüm kahverengi onunki neden mavi onun saçları oldukça seyrek. Diğerinin ki neden bu kadar gür? Sanki bir karmaşa, bir terslik var gibi görünüyor. Ama insan aklı olayları çok gönlü düşünmeyi sever. Yüce Rabbimiz bize öyle bir akıl vermiş ki kullandıkça yenileniyor, güçleniyor, üretkenliği artıyor. Meselelerin diğer yönlerini göremediğimiz zamansa bakış açımız daralıyor, zihnimiz yoruluyor ve anlamakta zorlanıyor. O zaman farklı boyutlarıyla düşünelim bu meseleyi. Bir defa, herkes aynı boyda, aynı huyda, aynı imkanlarda olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu sence? Bildin bildin. Elbette sıkıcı, hem de çok sıkıcı. Öyle olsaydı da muhtemelen şu soruyu sorardık. Neden farklı olamıyoruz? Aynı olmaktan şikayet ederdik. Çünkü fiziksel, biyolojik ve ruhsal farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Bu farklılıklar bize insan ve aciz olduğumuzu hatırlatır. Yani. Bu hayatın gelip geçici olduğunu. Ya sahip olduğumuz imkanlar ya da sahip olamadıklarımız bunlar neden eşit değil? Aslında bu soruyu sorarken anlamını yeterince bilmediğimiz bir kavram var. Eşitlik. Biz sanıyoruz ki her şey eşit olunca adaletli bir hayatımız olacak. Oysa eşitlikle adalet aynı şey değildir. İki adam düşünelim. Bunların ikisi de çalışıyor ama birisi çok çalışkan ve akıllıca çok iyi yatırımlar yapıyor. Diğeri de ben işime gider gelirim. Ne verirlerse onu alırım. Vazifemin dışında da hiçbir şey yapmam diyor. Allahsa mükafat olarak ikisine aynı kazancı nasip ediyor. Yani eşit davranıyor diyelim. Uygun mudur sence? Hayır. E ee, ama eşit davrandı. Aklına yatmadı değil mi? Çünkü ...fazlasını hak eden daha çok çalışandı. Hayatta işler her zaman böyle ilerlemiyor biliyorum ama... ...bu örnekler üzerinden eşitlik ve adalet kavramlarını düşünmeni istiyorum senden. Biz farklılıklarımızla zenginiz. Allah bizi bizden çok daha iyi tanıyandır. Ve o biz özgürce yaşayalım diye mümkün dünyaların en güzelini yaratmıştır. Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki hepiniz dönüp...